İzaler Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Herkese günaydın. Haftanın iki haftalık bir aradan sonra. Var, evet. evet yani yeniden birlikte olma mutluluğunu yaşıyorum bir kere. Ee, yani e, bayağı bir özlemişim bu... E, <gülüyor> Hoş geldiniz. Şey, o zaman tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bu arada karikatürlere ne oldu, nasılsınız, iyi misiniz diye soran, mesaj gönderen, telefon açan, hatta kayıp kayıp ilan veren e, karikatür bağımlarına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İyi ki Açık Radyo'da e, böyle normal karikatür programları yapılabiliyor. Evet, yani e, aradan geçen iki haftalık sürede her şey son derece normal diye ve onlarca normal karikatür birikti tabiatıyla. Ee, bu da seçkiyi çok güçleştirdi bu hafta. Ee, kronolojik sırayla gidecek olursam dünden başlamam e, gerekiyor. Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Ee, 92 yılından bu yana kutlanıyor Dünya Engelliler Günü. Ee, ve dünya genelinde de çeşitli etkinlikler falan düzenleniyor. Ee, engelli bireylerin haklarına, yaşamlarına dikkat çekiliyor. Ee, toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Dün tabi. Ee, bugün değil. Ee, bu yıl e, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilik alanında yenilikçi yaklaşımlar temasıyla 1-3 Aralık tarihleri arasında bugün son, e, yok dün sondu. E, Türkiye'de dördüncü kez Engelsizmir Engelsizmir Kongresi gerçekleştirildi e, ve bu etkinlik kapsamında da bir ulusal karikatür yarışması yapılmıştı, düzenlenmişti. E, i̇ş hayatında engelliler konuluydu bu yarışma. E, ve e, yarışmada birincilik ödülünü Faruk Soyarat kazanırken ikincilik ödülünü Musa Gümüş üçüncülüğü ise Nusal Işın aldı. Ben e, ödül alan karikatürcülerimizi kutluyorum ve Nuhsal Işın'ın karikatürünü anlatarak başlamak istiyorum bugün. E, yarışmanın konusu İş hayatında engeller. Öyle olunca da e, Nuhsal İş'in bir iş yeri, bir ofis e, görüntüsü çizmiş bize. Yukarıdan drone bakışıyla diyeceğim. tabanın bir köşesinden bakıyoruz e, bu büyükçe ofise. E, karşılıklı masalarda oturmuş, e, bilgisayar ekranları başında çalışan insanlar var. Mekanın sağ tarafında üç. Sol tarafında da e, simetrik olarak üç başka çalışma masası var. E, dediğim gibi masaların her birinde e, çalışan insanlar görüyoruz. Bu esnada bu ofise bir yedinci kişi giriyor. E, anladığımız kadarıyla o kişi şirkete e, yeni girmiş, işe yeni başlayacak. E, kendisini karşılayan e, yönetici ki o da takım elbiseli kravatlı e, büyük bir nezaketle yeni elemana çalışma yerini gösteriyor. Daha doğrusu odanın tam orta yerindeki büyükçe bir kapağı kaldırarak aşağıda Bodrum desem mahzen mi desem neyse işte aşağıdaki çalışma yerini işaret ediyor. Aslında Alkat'ta da yani e, bu Bodrum'da da yukarıdakiler gibi bir ofis masası ve üzerinde e, açık bilgisayar ekranı falan var. Fakat yukarıdakilerden tek farkı o masaya erişmek için oldukça dik diyebileceği bir merdivenin basamaklarından inmek gerekiyor yani yeni başlayan çaylak için bir yeni bir eleman için belki böyle küçük bir güçlük normal sayılır ancak e, sonra sakladığım bir ayrıntı var ki herhalde siz de tahmin etmişsinizdir artık bu elemanın e, bir bacağı yoksa bacağı yok ve koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor yani e, Olaya metaforik olarak bakarsak iş hayatı engellerle doludur diyebiliriz. Fakat e, nonsal işinin iş hayatında engelliler konulu karikatüründe metafor yok. E, acı gerçek yatıyor. E, i̇ş hayatı engelliler içinde engellerle dolu. Ki bu da gayet normal. Öyle değil mi hocam? Evet aynen. E, bu arada iddarla iht da ilave etmek isterim ki e, bizde e, bir süreden beri Al Alper Tolga Akkuş'un sakat muhabbet programı yürürlükte evet. ve engelli lafından çok sakatı sakat olarak teyaffuz etmeyi de seviyor. <gülüyor> Bence de aklı olarak sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet diye de alt başlığı var programın. Belki Alper de oradan bunlara değinecektir. Evet. Evet. Yani konferansın ve yarışmanın başlığı engelliler olduğu için ben de engelliler Yok, diye canım. söz ettim. Ama gerçekten e, sakat demek daha doğru. E, bu iki haftalık ayrılık esnasında bir önemli günde e, atladığımız 25 Kasım'daki kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüydü. Herhalde söz etmiştinizdir siz o gün e, konuşmuşsunuzdur bunu ama. E, evet evet. Ben e, 1981 yılından beri gayri resmi olarak e, kutlanan e, 99'da da Birleşmiş Milletler ilanıyla resmi olarak kutlanan daha doğrusu anılan işte bu günü e, Medyascope TV'den edindiğim e, bir bilgiyle biraz e, açmak istiyorum. E, 25 Kasım 24 yıldır anılsa da asıl tarihi 60'lara kadar dayanıyormuş o yıllarda Dominik Cumhuriyeti'ni 30 yıldır yöneten diktatör Rafael Trujillo'ya karşı e, mücadele eden ve kendilerine klandestin hareketi adını veren üç kız kardeş e, Trujillo tarafından klise ile birlikte ülkenin en büyük iki sorunu arasında gösterilmiş. Ve Trujillo'nun bu konuşmasından tam 23 gün sonra da e, bu kardeşler, bu kız kardeşler, mirabal kız kardeşler arabaların önünü kesilerek şoförleriyle birlikte öldürülmüşler. Ee, kardeşlerin e, diktatör rejimi ortadan kaldırmak için kurdukları bu klandestin hareketi ise e, diktatörlüğün yıkılmasında çok önemli rol oynamış. Şimdi ben bu programda şiddet içeren karikatürleri anlatmaktan mümkün mertebe kaçırıyorum biliyorsunuz. E, 25 Kasım'da yine maalesef çok sayıda e, kadına şiddet sahnesi içeren e, karikatürler çizildi. Bunların arasında e, beni en çok etkileyenlerden biri grafik anlatım olarak da e, şiddetin dozu olarak da çok çarpıcı bulduğum Kazakistan'dan Galim Boranbayır'ın karikatürü oldu. E, karikatürün tamamı gri tonlarında yerde e, dizlerini kıvırmış öylece çaresiz duran bir kadın ve kendine sarılmış olan iki küçük çocuk görüyoruz. Biri kadının boynuna sarılırken daha küçük olanı da herhalde o dizlerine sarılmış. Kadının ka karnını tutuyor. Fakat her üçünün de kafalarını göremiyoruz. Çünkü kafalarının yerinde e, tavandan aşağı doğru sarkan üç adet kum torbası var. Hani o boksörlerin idman için kullandıkları türden e, kum torbaları bunlar. Boyları da farklı. E, kadınınki daha büyük. Çocuklarınki ise küçük. Çocukların. E, Kadının kafasını yerinde asılı duran kum torbasının üzerinde çarpı şeklinde de iki yara bandı yapıştırılmış. Efendim bu kum torbalarını kullanarak boks idmanı yapan kişinin kocaman gölgesi. O yerdeki küçük aileyi aşmış, arkadaki duvara da yansımış, kollarını sıvamış, ellerini iki yana yumruk yaparak bekleyen dağınık saçlı bir adamın gölgesi bu. İşte Garim borambayev şiddet ve kan göstermeden e, şiddeti etkili bir şekilde gözler önüne seren bir karikatür çizmiş bizlere. Keşke evet. giden her günü. Evet, evet üç kız kardeşi de o zaman bir kez daha anma fırsatı da veriyoruz. 1960'taydı, değil mi 25 Kasım'da evet. Patria Minerva ve Maria Teresa Mirabal. Sohiyo diktatörlüğünün katlettiği... Bir katlettiği, kız kardeşler. Bir evet. kız kardeşlere de buradan bir günaydın diyelim. Günaydın. günaydın. Evet. Ve şiddetlemişken haliyle ve gayet normal ki e, Gazze'ye de uzanmak zorundayız. E, orada olan biteni anlatacak değilim karikatürlerde Zaten e, programda bu konu ayrıntılı olarak işleniyor sürekli. Ben sadece e, bir aralık Cuma günü başlayan ee, yeni Çatışmaların öncesindeki 24 Kasım'da ilan edilen Ateşkes ve Rehine Takas e, sürecine kısaca değineceğim. Ee, anlatacağım karikatürü Ürdünlü bir e, karikatür sanatçısı Emad Hayşar e, çizdi. Karikatürün başlığı da Esir Takası. Karikatürün sol tarafında Hamas'ı temsil eden e, tam teçhizatlı, silahlı, maskeli bir Hamas e, biletlerini görüyoruz. E, sağ tarafta İsrail'i temsil eden yine tam teçhizatlı, silahlı, miğferli bir İsrail askeri var. Birbirlerine nefret dolu gözlerle bakıyorlar. Her ikisinin sırtında da küfe gibi taşıdıkları kafesler var. Birer küfe taşıyorlar sanki. Fakat bunlar kafes. Bu kafeslerin içinde... E, rehineleri ve esirleri görüyoruz. İkisinde de e, iki kafesin içinde de yere çökmüş, kucağında bebeğiyle oturan birer kadın ve e, üçte çocuk var. E, üzerinde e, bu iki kişinin üzerinde bulundukları molozyılının içinde ise bir takım e, insan uzuvları ve suratları falan seçiliyor. Bazı roket kalıntıları da e, seçilebiliyor. Arka planda da yıkılmış Harap olmuş en kaza halindeki bazı binaların siluetlerini görüyoruz ve bu iki adam e, o monoziyon üzerinde beyaz örtülü bir masanın başında karşılıklı olarak ayakta durmuşlar sırtlarındaki e, küfe gibi taşıdıkları kafeslerin içinden çıkardıkları birer küçük çocuğu ayaklarından baş aşağı kavrayarak birbirlerine doğru uzatıyorlar. Şimdi emet hacacanın bu karikatürün adını tekrar edeyim esir takası. Evet. metafor normal. yok, abartı yok, hepsi gerçek ve e, sizin de dediğiniz gibi hepsi normal. Hepsi normal, evet her şey. Hepsi normal. normal. Evet. E, malumunuz bu takas süreci esnasında 240 Filistinli mahkum karşısında 104 İsrailli reyine serbest bırakıldı. E, aslında bırakılan e, rehinelerin çoğu diplomatik baskı altındaki e, yani Hamas'ın diplomatik baskı altında yabancı uyrukluları özce e, bırakmaya öncelik verdi tabi. E, her iki tarafta ama, ama onlar bu, esir takası içerisinde geçmiyor. geçmiyor diye, yok, ekstra dan diye geçiyor. Çünkü evet. İsrail sadece kendi vatandaşlarını karşılık olarak. E, işte belli sayıda 1'e 3 genelde Filistinli esiri serbest bıraktı. Ee, ama anladım. Anladım. Yani Hamas'ın bıraktığı esirlerin e, rehinlerin daha doğrusu büyük bölümü yabancıydı. Değil mi? Yani İsrail'li değildi. Diye biliyorum. Büyük bölümü değil. Ama evet ciddi sayıda kişi bıraktı. Takas Antlaşması'nın evet. dışında olarak bıraktı onları. Sizin dediğiniz gibi uluslararası baskı sebebi. Tayland'da evet. işçileri evet. vesaireleri falan. Ama onları tabii İsrail kendi vatandaşı görmediği için ona karşılık Filistin'i serbest bırakmıyor. Anladım. Anladım. Normal. Ee, ben... <gülüyor> Bu da Normal evet. Ee, normal. Normal. <gülüyor> Ben bu noktada bizden üç e, mizahçının, üç karik karikatürcümüzün hemen hemen birbirlerinin benzeri olan e, çağrılarını, karikatürle çağrılarını kendilerinin de hoşgörüne sığınarak tek bir karede yani bir kere de anlatmak istiyorum. Sırasıyla İlvin Mandel, Beyçak ve Metin Üstün'da e, birbirlerinden farklı zamanlarda ve farklı mecralarda belki de aynı çocuğu çizerek Benzer çağrıyı dile getirdiler. Ee, İlvi Mandel koltuğunun altındaki futbol topuyla bize bakan küçük bir e, oğlan çocuğunu şöyle konuşturmuş. Savaş suçu mu? Savaşın kendisi suç. Evet. Şaşkın Be bakışlarla bakıyorum. Evet. Normal değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Savaş kendisi suç gayet normal. Beyicak ise e, Savaş'ı durdurun başlığı altında çizdiği karikatüründe yine... Böyle gözü yaşlı küçük bir oğlan çocuğunu Elinde e, güçlükle e, tutarak taşıdığı bir pankartla e, birlikte çizmiş. Yanabaşında da kedisi var. E, pankartta ne yazıyor? Tüm savaşlar çocuklara karşı açılır yazısı okunuyor. Normal. Bu da normal. Evet. normal. E, Metin Üstündağ'ın karikatüründeki küçük çocuk... O da normal bir şekilde pankart taşıyor. E, bu pankartta ise e, Metin Üstün daha özgün e, kafiyeli sözlerden biri okunuyor. Ne İsrail ne Amaz çocukların öldüğü hiçbir savaş haklı olamaz. Olamaz. Olam evet. Olamaz evet. Böyle bir kafiye kurmuş e, Metin üstünde. Ben Nazım'ın bir dizesiyle. E, sonlandırayım istiyorum bunu. E, çalıyorum kapınızı teyze amca. Bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler. E, Nazım Hikmet Kız Çocuğu şiirini 1956 yılında yazmıştı. Kissinger ise e, Vietnam savaşının sonlarında bu e, büyük e, soykırıma yol, yol açan e, Kamboçya'nın bombalanmasını Kızıl Kızıl Kmerler rejiminin e, soykırımına yol açan Kamboçya'nın bombadanmasını bombadan tam e, 13 yıl sonra 1969 yılında organize etmişti. Bu kız çocuğu şiirinden 13 yıl sonra. Var. Evet. E, halı sırada, bombardımanıyla ve savaşta olmadığı bir ülke Kamboçya. Evet, evet, evet. Savaşla, çatışmayla ilgisi olmayan bir ülkede halı bombardımanı denen Yeryüzünün en vahşi şeyini yapmıştı kısınca. Kırmıl diyen, kıpır diyen her şey yok edilecek. Evet Nixon'a verdiği şey evet. burada evet. başkanı. İşte ee, o... Buradan hareketle sırada Çinli muhalif karikatürcü Badi Ukao da takma adı. Ve ee, onun karikatürü... Ee, 29 Kasım'da Connecticut'ta e, evinde e, ölen e, ve yeni dünya düzeninin mimarlarından ve belki de bugün yaşananların en büyük sorumlusu olan Harry Kissinger'iyle e, ilgili badu karikatürünü e, anlatmak istiyorum. E, bu karikatürde e, 100 yaşındaki Harry Kissinger'ın e, Mao hemen yanı başında, başını da böyle Mao'nun omuzuna yaslamış, Huzur içinde uyurken e, ki halini görüyoruz. Mao da aynı şekilde uyuyor. Üzerlerine de böyle bir Çin devleti bayrağı, kırmızı bayrak bir organ niyetine örtülmüş. Yatağın çevresi ise e, rengarenk çiçeklerle bezelye süslenmiş. E, bu karikatürün üzerinde de Badu Ikau e, el yazısıyla her iki sıngır Çin'in en eski dostu. 1923-2023 diye e, bir yazı düşmüş el yazısıyla. Ee, yani ikisince, aslında geçen Temmuz ayında e, ilerlemiş o yüz yaşına rağmen Çin'e gitmişti ve e, Xi Jinping de ikincileri çok sıcak bir şekilde karşılaşmıştı evet, o zaman. En yüksek ee, devlet evet, statüsünde, Evet hiçbir yani, görevi yani. yokken, evet. hiçbir resmi görevi yokken ölemin üzerine de e, eski dost diye bir tazi taziye mesajı paylaşmış. Ee, Xi Şimdi garip tarafı da e, Kissinger'ın bu inanılmaz e, katliamlarla dolu e, kariyerindeki belki de tek diplomatik başarısı Çin'le bağlantı <gülüyor> kurup o sırada so Amerika Birleşik Devletleri'nden soğuk savaş bölümündeki evet. tek ama işte başarı için e, neler yapılıyor <gülüyor> bir de o var tabii. Yani o, o yolda e, Kissinger'ın e, zaten üç, şeyi üç bu. 4 milyon insanın evet. ölümünden sorumlu olduğu söylüyor. O da normal. Normal, evet. Aslında e, Kissinger'ın ölümü üzerine e, bence e, Martin Turner'ın, İrlandalı e, karikatürcü Martin Turner'ın müthiş bir karikatürü var. Onu aldım. E, anlatmak istiyorum. İki karelik bir e, karikatür bu. E, i̇lk karede, üstteki karede Kissinger'ın 1973 yılında Nobel Barış Ödülünü alırken görüyoruz. E, Turner, bu karenin sol tarafına şöyle bir not düşmüş. Her iki zincir Nobel Barış Ödülünü aldığında nokta nokta, karşı da cümleyi tamamlanmış. Tom Leher, mizah öldü demişti. Evet, Tom Leher de dünyanın en önemli yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği hem dahi yani matematik dehası da olan aynı zamanda müzisyen ha, profesör şarkıcı, fakat, söz yazarı, ya, piyanist, piyanist matematikçinin her şey var. <gülüyor> her şey var ve en büyük özelliği de korkunç bir mizah yeteneği olması tabii onları fakat bırakmıştı mizah yayınlarını ve müziğini de. Bunun yani üzerine. müzikaller kadar... falan bestelenmiş, evet. yazmış daha doğrusu ve mizah içerikli şarkılarla tanınmıştı. Halen evet. de hayatta galiba kendisi. Evet ve şeye de en Sincir aldıktan sonra Nobel Barışı'nın siyasi miza ya da satir burada öldü, öldü. deyip bırakmıştı. Evet. Yani bir daha yapmadı o müzikleri falan. Tom arada da buradan günaydın diyelim. Evet, günaydın Don Berger. <gülüyor> e, uzun ömürler dileyelim kendisine. E, karikatürcü Turner'ın da bir, kendine mahsus bir tarzı var. Karikatürlerin içine kendi küçük notlarını yine küçücük harflerle iliştiriyor. E, bu karenin altındaki notu da şöyle, onu atlamayalım. Yalnız iyiler genç ölür diye böyle biraz <gülüyor> e, ilginç bir not düşmüş. E fakat karikatür burada bitmiyor. İkinci karede, e, ikinci kareye geçince günümüze geliyoruz. E, bu karenin ortasında büyükçe bir e, petrol varilinin e, yanı başında ayakta duran e, beyaz ent tabisi ve kefiyesiyle ben e, şeye benzettim biraz Dubai emiri e, Şeyh Muhammed bin Reşit Al Maktub olabilir mi? E, bilemedim. Ha, olabilir. Karikatür sonuçta bir e, ee, bir tipleme ee, ellerini arkasına kavuşturmuş varin üzerinde ateşler içinde kavrulmakta olan dünya var dünyamız ve onun ya yaydığı ısıdan olsa gerek e, bu e, Dubai'li e, biraz gevşemiş fakat mutlu bir şekilde de düşünüyor düşünce balonunun içinde ne düşündüğünü okuyoruz <gülüyor> aslında diyor, bu şeyi ısınmak için satın aldılar Şimdi bu karenin sol üst kenarında şöyle demiş Dönür, Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden birine COP 28 ödülü verildiğinde nokta nokta. Cümlenin gerisi sağ tarafta. Sanırım gezegenin öldüğünü söyleyebiliriz. Yani bir üstteki kareyle bağlantı kuruyor. Miza ölmüştü şimdi de gezegeni öldürüyor Dönür. Evet bu da çok ilginç. Evet, evet yani bir de özellikle bugün sabah baştan verdiğimiz haber bu COP28'in başkanı Sultan El Jabirin ya da Cabber'in nasıl söylendiğini hala bilmiyoruz. Onun bilime filan dayanan e, fosil yakıtların durdurulması için bilim yoktur dediği yeni ortaya çıktı Guardian'da. ...onun üzerinde konuşmuştuk. Bu da El Cabeir de olabilir. Ben, Benziyom, benzemiyorum bilmiyorum... O gözlüklü, bu senin dediğin gibi olabilir. Ee, o, olabilir. Olabilir. olabilir. Fakat ben bundan sonraki karikatürde e, daha bir benzetiyorum El Cabeiri. E, Izninizle ona geçeyim. E, şimdi e, bu o da Fransız Liberasyon Gazetesi'nin e, ...editoryal çizgisi Coco. Karikatürlerini ara anlatıyoruz. E, o bize e, çeşitli rekorları içeren dört karelik bir çizibant e, sunuyor. E, hızlıca anlatayım. İlk karenin ön planında otlak alanda böyle beyaz gazlar çıkartarak yerlenen diyeceğim. Bir takım kocaman hayvanlar var. Arka planda ise e, bacalarından kara dumanlar tüten bazı fabrikalar görüyoruz. E, bu karenin başlığı sera gazları rekor sev seviyede. E, i̇kinci karede bu kez e, tamamen kurumuş böyle çatlaklarla böyle çürürleşmiş bir arazide dört ayak üzerinde sürünerek ilerleyen dili susuzluktan iyice böyle dışarı sarkmış bir adam var. E, arkada görülen görebildiğimiz tek ağaç o da tamamen kurumuş. Adamın tepesinde bir kuş uçuyor. Anka kuşu değilse sanki o da alev almış öyle uçuyor e, sıcaktan herhalde. E, bu karenin adı. Sıcaklıklar rekor seviyede. Üçüncü karenin kahramanı sevimli bir penguen, minik bir penguen, denizin içinde. O da bulabildiği küçücük bir buz parçasının üzerinde tek ayakla durarak, tek ayağın üzerinde durarak, akrobatik hareketler sergilemek zorunda. E, bu karemizin başlığı da eriyen buzullar rekor seviyede. Ve nihayet geliyoruz dördüncü son kareye. Şimdi artık Dubai'deyiz, petrol varillerinin ve petrol kuyularının önündeki e, COP28 Başkanı diyorum e, Doktor Sultan Elcader e, bize doğru elini sallayarak COP28'e hoş geldiniz diyor. Arkada da e, petrol kuyuları var. Evet petrol kuyuları falan. Bu kararın başlığını söylememe gerek var mı? Ama okuyayım. Ya, çizere saygısızlık etmeyeyim. Riyakarlık rekor seviyede. Evet. evet. Rekorlar böyle. Normal. Normal. Halis Riyalar Diyarında. Evet, normallere devam edeceksem iki e, çok güncel ve normal karikatürle sonlandırayım. E, bunun için sizi ilk önce e, Arjantine uçuracağım. E, Belçikalı karikatürcüler Cecil Bertrand ile Yannick Van e, Arjant için yeni bir bayrak tasarladılar. Aslında Arjantin Devletinin resmi bayrağı üç yatay şeritten oluşuyor üstte altta e, gök mavisi şeritler var. Ortadaki şerit ise beyaz. Beyaz şeridin üzerinde de Mayıs Güneşi diye adlandırılan e, Arjantin'in ulusal güneş amblemi var sarı olarak. İşte e, Berten Vanko ikilisi e, karikatürlerini bu şekilde imzalıyorlar. E, güneş amblemini yeni bir simgeyle güncellediler. E, nedir o simge diyecek olursanız elektrikli testere. Böyle bir sembol. Bunun nedeni de yeni devlet başkanı Javier e, Milei'nin e, seçim kampanyası boyunca elinde bir elektrikli testere sallamasıydı. E, Milei elindeki te, elektrikli testeresi ve o şak e, saç e, şekliyle böyle Marvel'in ünlü çizgi roman kahramanı Wolverine'e benzeterler az değil bu aralar. Wolverine'i biliyorsunuz değil mi? Bir anti kahraman, kurgusal bir anti kahraman Marvel'in. E, gerekirse böyle acayip sard sardırganlaşıyor falan düşmanlarına karşı. Ve bundan böyle Arjantin'in e, düşmanları da korsun diyeceğim. Testerili evet. adamdan. Evet. Normal. E, normal. E, ama Avrupa Birliği düşmanları e, Bolverinden değil ama bundan böyle Hollandalı Donald Trump diye anılan Jared Wilders Jared diye okunuyor değil mi? Herd Wilders'tan <gülüyor> korkacaklar e, çünkü o da işte son parlamento seçimlerinde aşırı sağcı özgürlük partisi e, henüz çoğunluğu oluşturamamışsa da e, 150 sandalyenin 37'sini kazanarak e, mecliste lider parti oldu. Ve e, bu partide e, İslam ve Avrupa karşıtı konuşmalarıyla çok iyi tanıdan bilinen videolarını izlediğimiz Hayat Wilders tarafından yönetiliyor. Efendim son karikatürümüzü Fransız karikatürist Kak çizdi. E, Cartoon for Peace kuruluşunun başkanıdır kendileri. Ve günlük L'Opinion gazetesinin de çizelidir aynı zamanda. E, Kak, e, Hollandalı ressam Vermeer'in e, Ünlü süt döken kadın tablosunu yeniden yorumladı. Ee, bu kadının elindeki sürahin üzerinde bu kez bir kuru kafa işaretiyle birlikte e, nasyonalizm yazısını okuyoruz. E, bu nasyonalizm sütünün döküldüğü tabaktaysa Avrupa Birliği'nin 12 yıldızı ve tabii ki renkleri var. E, nabi üstü sarı e, 12 yıldız uzun lafın kısası Hollanda'dan Avrupa Birliği'ne yeni bir nasyonalist katkı geldi e, bu da yeni dünya düzeni için hayırlı olsun diyeceğim evet, normale bu, devam hayırlı uğurlu olsun normale devam evet. Evet, süreyi de bitirdik e, o zaman o da, ha, normal. Ha, da normal acele <gülüyor> tarafından ben önerimi söyleyebilir miyim e, o da normal görüşürüz. evet <gülüyor> Koko'yu seçiyorum ben. Koko. Sera gazları rekor seviyede, sıcaklıklar rekor seviyede, eriyen buzlar rekor seviyede, riyakarlık rekor seviyede. Haftanın en yani. normal karikatürü seçilmiştir. Evet. <gülüyor> teşekkürler. O da normal. O da normal. Peki, çok teşekkürler. <gülüyor> Güzel. görüşmek üzere. Görüşmek normal üzere normal bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.